Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su hakkının bu haftaki konusu çok tatsız bir konu. Hopa'daki sel felaketinden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz hafta biraz giriş yapmıştık. Ancak daha olay çok taze olduğu için e, çok fazla konuşma fırsatı bulamamıştık. Bu hafta bunu konuşacağız. Biliyorsunuz Artvin Hopa ilçesinde 8 kişi hayatını kaybetti. Çok yoğun bir sel oldu. 3 kişi de kayıp. Bu verilerde değişiklik olmuş evet. olabilir. Evet onu da söyleyelim bu kayıplarla ilgili. Ee, şimdi tabi bu sel neden oldu nasıl oldu bunlarla ilgili konuşmak gerekiyor çünkü bu ne ilk ne de son olacak gibi görünüyor bu nedenle nedenlerinin içinlerini e, ele almak gerekiyor ve neler yapabileceğimizi konuşmak gerekiyor o nedenle bu haftanın konusunu e, hopa sel felaketi olarak belirledik biz. Evet. Ee, geçtiğimiz hafta içerisinde Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği'nin düzenlediği Yeşil Yayla Festivali'nin onuncusu e, yapılacaktı 28-30 Ağustos tarihleri arasındaydı bu bir festival. Ee, ama Hopa'da yaşanan sel felaketi e, nedeniyle festival iptal edildi. Ama gelen katılımcılar vardı, Gola e, Derneği'nin e, üyeleri vardı. Ee, bunlar bu kadar insan bir araya gelmişken e, bu felaket evet. hakkında ve daha genel çevre sorunları hakkında konuşulmak e, konuşalım dendi. Hopa ve e, iklim değişikliği diye bir konu başlığı vardı. Bunun içinde e, beni çağırmışlardı Hopa'ya. Daha doğrusu Fındıklı'ya. E, benim de imkanım vardı ve gittim. E, geçtiğimiz cuma günü e, pazar gününe kadar e, o bölgedeydim. Bir gün Hopa <gülüyor> ...dolaşma imkanım oldu. Ee, görünen tablo... ...çok vahimdi. Ee, Hopa'da... E ...felaketin oluşması için nedenler adeta birbirinden yarışır nitelikteydi. Öyle, evet. Üst üste binmiş ve felaketin şiddetini arttırmıştı. Ee, bu GOLA ekibiyle yapılan e, görüşmeler sırasında... ...HOPA'da başından beri felaketin ardından itibaren... ...oluşturulan bir sivil inisiyatif vardı. Ona da bir dayanışma ziyareti gerçekleştirildi. Hı hı. E, tam da o sırada e, biz... HDP Artvin İl Eş Başkanı Yılmaz Topaloğlu ile tanıştık. Ondan bölge hakkında olan biten hakkında bilgi aldık ve kendisinden bir ricada bulunduk bu haftaki Hı -hı. programımıza katılması için. Evet. Bizi kırmadı, yoğunluğu arasında vakit ayırdı. Şimdi hattımızda olsa gerek Yılmaz Bey. Evet, Yılmaz Bey hoş geldiniz programımızda. Ee, hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür teşekkürler. ederiz. Evet. Şimdi öncelikle orada yani bütün Türkiye'de, bütün dünyada bir iklim değişikliği yaşanıyor şüphesiz. Çok ciddi bir yağmur yağışı oldu ve ardından da sel felaketi meydana geldi. Öncelikle belki hani neler yaşandı bilançosundan bahsetsek, bununla başlasak neler söyleyebilirsiniz? Evet yani 24 Ağustos günü daha sabaha karşı başlayan sağanak gün ortalarında şiddetini iyice arttırmak suretiyle daha önce düşen yağmur miktarlarının çok fazla üstünde bir yağmurla sele ve kenti teslim almaya döndü gece boyunca sel felaketinde kamuoyunda da paylaşıldığı gibi 8 canımızı kaybettik aslında 11 canımızı kaybettik e, cenazelerine ulaşılan e, 8 insanımız e, 3'ü henüz aranmakta evet. çok ciddi maddi kayıp e, yaralılar oturulamaz evler vesaire e, alanda gördüğünüz tablonun e, yani insani açıdan e, kent açısından ele aldığınız zaman evet kram karşılığı vahim bir tabloyu e, kademeli olarak iyileştirme çalışmalarımız şu anda e, sürüyor hı hı. E, resmi rakamlarla da 20'ye yakın evin 26 evin tamamen oturlamaz olduğu onlarca yine ve evin hasarlı olduğu yani maddi kaybında milyarları bulabileceği şekilde ön raporun açıklaması da oldu. Ilçede neredeyse sokak başı bir iş makinası yoğunluğu da olmasına karşın hala köylerde bağlantılar kurulamamış Alt e, altyapı sıkıntımız devam etmekte, e, elektrik ve su kademeli olarak verilmekte, e, suyu kullanamamaktayız. E, yani e, tablo bugünkü ihtiyaçlarımız, acil ihtiyaçlar açısından e, henüz adım atılmış şeyler olsa bile önümüzdeki günler açısından e, endişeli olarak nelerle karşılaşacağız diye bekleyişteyiz. Evet. Yani aslında felaket deyip kamuoyunda da sadece bir tablo sunumuyla hmm. başta bakanımız olmak üzere ifade edilen şeylerle yaşadığımız bir felaket değil. Hopa'da yaşadığımız felaket aslında 24 Ağustos'a kadar süren bölgede süren yoğun nemlenmeyi sabah katmak zorundayız. Çok yoğun %90'ların üzerinde bir nemi. Nasıl oluştu? Öteden beri evet Karadeniz'de nem var ama bunu tetikleyen, arttıran sebepleri düşünmek durumundayız. İlk etapta hemen HES'ler geliyor. Küçük ölçekli HES ilçemizde yok. ama Büyük ölçekli HES'ler ilimizin her tarafında, Çoruh havzası üzerinde çok büyük HES'lerin. Orada yaşayan insanlar tarafından bile nem sadece sahilde olurdu. Şimdi artık biz Artbin'de de yaşar olduk. Bu, bu yoğunlaşma ısı farkıyla e, sağına dönüşeceğinin açıkça göstergesiydi. E, bundan hareketle biz demek ki her yıl veya e, yaz koşullarında bu nemin yoğunlaşmasıyla birlikte bu tür tehlikeleri yaşayacağız. Evet. E, Hopa'dan e, biraz ayrılacak olursak bunlar e, yani yıllara sahip bir sürü şey Karadeniz'de yaşandı. Henüz yargılaması devam eden e, TOKİ konutlarının e, Samsun merkezdeki konumunu düşünün. Yine, evet. e, yanlış hatırlamıyorsam 13 canımızı e, yitirmiştik. Aynen böyle bir sellenme olmuştu. Bir iki yıl o, o geride kalsa e, diye düşünüyorum. Beşikdüzü aynı şekilde e, sellenme ile e, şehir harap oldu. E, Rize'nin içinde aynı e, şekilde sellenme oldu. Pazar ilçesinde ve Hopa'da. Yani bu bölge e, bu iklim değişikliği denilen dünyanın ısınması denilen şeylerden ee, çok bağımsız ele alınması mümkün değil diye evet. düşünüyorum. Şimdi Bakan ee, Bey, e, pardon kestim lafınızı Yılmaz Hocam. Bakan Bey bu e, tür felaketleri sıradanlaştırmak, olağan hale dönüştürmek e, ve bunun karşısında da hani tepkileri azaltmak adına e, kimi açıklamalarda bulunuyor? İşte 500 yılda bir görülebilecek nitelikte bir e, yağışta öngöremedik diyor. Ama şunun altını çizmek lazım. Şimdiye kadar sizin verdiğiniz veriler ışığında da ee, iklim değişikliği bir olgu ve e, hayatımızı etkiliyor. Ee, iklim değişikliğinin en önemli özelliği de e, var olan hava olaylarını uçlaştırması şiddetlendirmesi evet Karadeniz bölgesi yağış alan bir bölgedir. Nemli bir bölgedir. Ama bu yağış miktarları ...şimdiye kadar yaşadıklarımızdan farklı olacak. Zaten orada hepiniz ifade ettiniz. Şimdiye kadar tanık olmadığınız bir yağış, yoğun yağış gerçekleşti. Ve bu şiddetlenerek artacak. Artmasa bile bu yoğunlukta bir yağışın yarattığı yıkımı görüyoruz. Diğer nedenlerle ya, birlikte. Çok doğru. Sayın Bakan Bey'in... E, yani ...veya kamudaki yetkililerin sadece tablo açıklamaları... yani evet. ...bağışlayın beni yani... Hı. Resme bakarak yani muhabirlik gibi sınırlı yani şu gerçekleşiyor diye ifade etmeleri hmm. e, Zaten işin derinliğini e, ve dolayısıyla sorumluluğuyla ilişkilendirmeyi becermemiz lazım hmm. Yani 500 yılı hangi meteorolojik veri üzerinden e, yakalamışsınız Yani imalatlarınızı savunurken, kentleşmeyi savunurken Veya bugün e, sorumlu olanları e, e, savunur pozisyonda e, söz kurarken yani bu derinliği ıskaladıklarını düşünüyorum. Yani biz bu yaşadığımız bir anlamda bu olağanüstü hali, felaketi yarın'a taşırken dersler çıkartma açısından ele almak zorundayız diye düşünüyorum. yani ilk bu yani kaderimiz bir anlamda 500 yılda bir öngörülmedilmesi şekilde açıklamasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Her şeyi insan eliyle oluşturmuş. Yani buna yönetimdeyin, yöredeyin ee, yani bir şehrin konumlanması bunların hepsini tartışarak ancak sağlıklı bir sonuca varabiliriz. Eğer 500 yıllık veriler elinizde ise e, bu kentleşmeyi hangi ölçüler üzerinden yaptınız? Hemen evet. konuya girebiliriz. Evet. Yani sizin yapmış olduğunuz dere taşkın duvarlarıyla bir imalat gerçekleştirdiniz. Hesaplamalarınıza göre suyun buraya sığacağını e, öngördünüz. E, sığmadı yani o dik imalatların içerisinde bırakın e, yani e, taşkın duvarlarıyla e, çevreyi korumayı e, bir çevre tahribatı yaptığınız gibi bütün canlı hayatını da e, yani bir anlamda e, set çektiniz. Yani o dik e, duvarlardan aşağıya yılan akmaz, kurbağa inemez, e, çakalımız, tilkimiz su içemez, e, sığ sularda karşıdan karşıya herhangi bir hayvan geçemez vesaire. Hemen yanı başında konumlandırdığınız binalar vesaire ve imar uygulamalarınızı da burada sorumluluğumuz yoktur öngöremedik diyemezsiniz. 500 ee, seneyi yani hesaplarken öngörememişler yani bu da çok aslında ilginç. Aslında öngörüsüzlüğün <gülüyor> sonucu hopa diyebiliriz. Yani bunu bunu yaşadığımız ve gözlemlediğiniz Sundura Mahallesi üzerinden hemen örnek diyebilirim. Evet. Yani ben geçmişte bu ilçede belediye başkanlığında yatmış birisi olarak. Ee, karış karış denmese de bütün toprağı, kültürü, insan, şehri e, hem tanıyorum hem de bununla ilgili fikirlerimiz de olgunlaştı. Sundura bölgesi adı üzerinde Sudura'dan geliyor. Yani kent bu tür hmm. e, sağ, e, yağışlarla vesaire de, de geçmişte de benzeri yağışlar olduğunda bu bölge adeta depo gibiydi. Yani su suyun depo gibi. Her gibi yani, tahribat vesaire olmadan su burada göllenerek çok hmm. büyük tahribatlar yapmadan... E, hmm. e, denize ulaşabilirken bugün geldiğimiz yerde adeta artık sadece yollarımızdan ibaret suyun geçiş yerleri kalmış. yani Diğer menfezleri denize özgür ulaşmayı gözlemledir hiç sıralamadan söylüyorum. Evet. Peki su ne yapacak? Yani, Hı, bu kadar yoğun yağdığında, yani, yağdığında ne olacak? Bütün bunları, bütün bunları kentleşme olgusundan bağımsız almak e, e, ve bu süretle bir açıklama yapmak e, yani e, geçmiş olsun yani bu bizim kaderimizdir. Benzeri gelirse ini yaşayacağız demektir. Biz de zaten tam da bu noktadan sivil inisiyatifi oluşturduk. Yani ertesi günü yani onlar belki iş makinasıyla bir resmi kriz masası oluşurken Hı. anında bir sivil inisiyatifi de hem insani ihtiyaçları açısından hem de bunun sebepleri üzerinden neler yapabiliriz diye bir araya gelmek suretiyle sivil inisiyatifi oluşturduk ki buna da yani başlangıçta çok mesafeli olarak duruldu. Umarım bizim de elde ettiğimiz ve yaptığımız faaliyetler üzerinden önümüzdeki dönem için söylüyorum. Resmi ve sivil inisiyatifinde ortaklaştırılmak suretiyle bir nasıl bir kenti tartışabiliriz en azından bu yaraları hangi usul ve yöntemlerle nasıl savarız diye bir diyaloğu içerisine girebiliriz diye düşünüyorum. Evet, e, ara vermeden bir şey söyleyeyim mi Akgün? Evet. E, hocam ben, ben de sundur bölgesini gezme imkanım oldu e, evet. yani çok çarpıcı şeyleri e, fotoğraflarını çekmiştim akgüne hmm. de gönder, göstermiştim isnat duvarlarının e, yanında yani e, dibinde, dibinde e, evler var, e, var dere e, s şeklinde ilerliyor yani e, bazen üst, önünde menfezleri var yani bu suyun yani yoğun yağış almasa da e, normal yağış ortamında bile e, etrafına zarar verme şey var, ihtimali var. Gibi. Yani nehri, evet. sık, nehir akmaması için, için sıkışmış. Bunun için mühendis olmaya gerek. Evet aynen, evet. Yani aynen. benim hiçbir uzmanlık için İnsanlar anlatıyorlar. Çok net bir şey e, söylüyoruz. Yani sadece dikey imalatlarınızı. Yani 45 derecelik açıya e, dönüştürün. 45 derecelik açıyla evet, aynı imalatı gerçekleştirin. İçindeki o dev taşlara dokunmayın. Onların aynı zamanda 600 e, rakamından düşen suyun yavaş yavaş. E, tek bir noktada yani, buluşmasıyla ilgili. Yani fren yapan, hız kesici Hı -hı. konumunda e, bırakın onlar kendi içerisinde. Yani yapabiliyorsanız ana derilerin içerisinde belli büyüklükte bir biritler, birikler. Yani suyun hızının kesilmesi ve görüntüsünün daha farklı olması açısından... Ee, sadece imalatlarınızı yani 45 derecelik açıya taşıdığınızda belki kimi yerleri beton imalat yapmadan sadece tahkimatla geçeceksiniz. 10 metrelik kısmını ağaçlandırın ve 30-40 metreye kadar etrafında taşıyabileceğiniz veya e, ne kadar taşıyabilirseniz o kadar iyi e, ve imara açık alanları bu hale getirdiğiniz zaman yani biraz akordiyon gibi o dere havzası bu tür ihtiyaçlar hasıl olduğunda kendiliğinden genişlemiş olacak. Tabii. Siyir. Bunun tamamını yani e, yani ıslah adı altında, koruma adı altında buraya çekip hemen yanı başında sınırları içerisinde e, yani belediye sorumluluğunda. Onun dışında da yine kamu devamlılık esas e, özel idarelerin sorumluluğunda. Yani bu hassasiyetinizi göstermek durumundasınız. Yani sonrasında ah vah ve eyvah e, hep birlikte yani evet. mutabık karşısında e, bir çöküntü yaşıyoruz. Evet. Yani e, belki bakan beyin direk bunu yani yapılan imaratları yani savunmak ama yani bugün dair bu suya yani yeterli gelmediği ile ilgili bir önerme de yapabilseydik keşke. Biz başka şeyleri konuşuyor olabilseydik. Hı. Bunu çok arzuedirdik ama yani bunu bir tar bir taraftan 500 yıllık verilere diğer taraftan yaş taşınılmaz <gülüyor> bir yaşama bu aynı anlayış nükleer için de söyleniliyor. İhtiyaçlarımız var. Dünyanın evet, en enerji son teknikte gerçekleştireceğiz. Ee, ...bir şeyi olmayacak ya olursa. Hı, Hı. Retim, yok Öyle bir yani ihtimal hiç sayıl, şey yapılmıyor. yoluyla bağlantısını kurabiliriz. Yani şimdi gündemde olduğu için... ...yeşil yolla bağlantısını kurabiliriz. Yani çok gündem olduğu için... ...derhal bu uygulamalara... ...yani e, hesaplamalar yapılmadan... ...hani bodoslama... E, ...yani doğanın bağrına tepesine... ...altına girmek süretiyle yapılan... ...bu imalatları. E, yani e, sonlandırmak gerekiyor. Evet bunlardan biraz daha izleyelim. Yılmaz ve bunlardan daha detaylıca ikinci bölümde bahsedelim isterseniz. Evet. Şarkı arası vereceğiz ondan sonra devam ederiz. Evet. bayağı Şahin'den dinliyoruz şimdi Çoruh Nehri. You. Yeah. dalu suyuna göz yaaşı çok ağır... Altyazı Çok acılar beydim yıllardan beri bizleri alaktır. Evet su hakkında bu haftanın konusu Hopa'da yaşanan sel felaketi. Bu ilk değil sonda olacak gibi görünmüyor maalesef. O nedenle selin nedenlerinin içlerini ve neler yapılabileceğini konuşmak çok önemli diye düşünüyoruz. Ee, bunun içinde zaten konuğumuz var. Hopa'da için oluşturulan sivil inisiyatifin içinde yer alan HDP Artvin İl Eş Başkanı Yılmaz Topologlu konuğumuz. Daha önceden biraz bilançosunu anlattı Selin. Ee, sonra da nedenlerine girmiştik. Ama Hı. böyle tekrar bir nedenleri kısaca söyleyip sonra da e, sivil inisiyatif neler yapıyor, ne talep ediyor e, gelecekte böyle felaketler yaşanmaması için. Aslında bu meseleyi Hopa'dan çıkartmak lazım. Biz evet, Yılmaz hocayla o gün konuşurken de yani aynen. bunu... Genel bir mesele haline dönüştürmek gerekiyor. Hopa bir şey, e, bir örnek, bir mesela. örnek. E, bu hepimize ihtiyaç olu, ihtiyaç duyacağımız bir noktaya geldi. E, buna birlikte kafa yoruyor olmak lazım. E, böyle bir felaketin yaşanmaması için tedbirler konusunda, talepler konusunda ne yapmamız gerektiği açısından. Evet, Yılmaz hocam, tekrar size sözü verelim. Nedenleri saymaya yani... başlamıştık. <gülüyor> Evet sizi dinledim ee, yani e, sadece e, başlıklarla e, yani nelerle ele almak lazım yaşadığımız felaketi yani Hı -hı. birincisi çarpık kentleşme Hı -hı. yani e, yani kentleri o, oluşturuyoruz e, oluşturduğumuz kentleri Hı -hı. insanlara buyurun burada yaşayın diyoruz Hı -hı. yani e, sadece yaşadığımız ve sel felaketi üzerinde insanlara nasıl bir kent diye soru sorulabilmiş olsaydı. Ee, i̇nanıyorum ki e, yani bu ve benzeri yağıştan dolayı e, birçok hikayeyi e, aynı zamanda e, önermeyi de e, almış olacaktık. Yani, hı hı. Bir, bir açıdan böyle bakılması lazım. Yani eğer e, insanı bu işin merkezine e, koyabilirsek e, bu felaketleri e, azaltmış veya e, sağlıklı sonuçlar çıkartabilmiş oluruz diye düşünüyorum. Doğa çevre uyumu açısından ele aldığımız zaman sadece insana ihtiyaçlarla ee, bu işi göremeyiz. <gülüyor> ee, yani konuşmamda değindiğim bütün canlılar açısından yapılan imalatları dikkate aldığımız Hı -hı. zaman böyle imalatlar gerçekleştirmeyeceğiz. Ee, sürdürülebilirlik açısından ele aldığımızda belki dakikalarca konuşmak gerekiyor. Yapılan yetersiz veya yanlış imalatlarda işin şu andaki zaten fotoğraftaki e, görünen yüzü. Bunları tartışmaya ve konuşmaya başladığımız zaman ideal bir şehrin e, veya e, imar uygulamalarını da yani e, sürdürülebilirlik üzerinden insanın mutluluğa kadar e, tanımlayabileceğimiz tırnak içerisinde henüz ideal olanı e, yani göremedik. E, biz buna yakınlaşırabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hopadaki sel felaketinden çıkartılması gereken en önemli sonuçlar bunlardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, evet. Doğru söylüyorsunuz hocam. Yani e, programın başında da söylediğimiz gibi, yani Hopada tek bir neden yok. E, şundan bu felaket yaşandı diyemeyiz. Hiç şüphesiz. Çok hiç şüphesiz sayıda yani, neden var. Evet. Yani bir zincir e, olarak düşünecek olursak e, yani yerel uygulamalardan, e, kamuda sorumluluğu olanlara e, yani biraz işin içerisinde e, olan biraz inat insanımıza kadar her şeyi e, düşünmeliyiz. İnat olduğunuz e, kesin olduğu hocam. Gibi, yani bize bir şey olmaz. E, evet. yani e, Sonuçta bir ömrümüz var. E, veya yani şimdi artık su yüzüne çıkmaya başlayan yaşadığımız felaket sonrasında ölen öldüğüyle kalacak evet. yani diğeri de böyle gidecek yani yazılıyor çiziliyor ama ne olacak gibi böyle umutsuz vesaire aynı zamanda yani örgütsüz bir pozisyondayız bunu değiştirmek için de sivil inisiyatifi oluşturduk bugün sizlerle alanda yaptığımız o çalışma sonrasında yaptığımız çalışmalarımızı gözlemlerimizden sonra Limandan sahil boyu Yani askeri şeyde Yürüyüş kolu oluşturarak O tahkimatı dolaştık hı hı. Yani 7-8 arkadaşımızla Bunu 100 insanla Yapmayı düşünüyoruz Derenin içini adeta bir Hani kuyumcu şeyiyle Hastasiyetiyle Yani sevgili yavrumuzu Yani o kaybettiğimiz yavrumuzu o acılı aileye işte değilse cansız bedenini bulup Evet. Yani o mazgal veya o menfezin içerisine bakmaktan alıkoyabiliriz diye düşünüyoruz. Yani hmm. tanışmamızı buraya doğru. Veya çamurların içerisindeki sevgili genç yavru benim için öyle. Çünkü belediye başkanlığım döneminde atletizm sporlarına giriş yapmış. Adında olimpiyat olan yarışlara kadar katılmış bir. Yavruyu o selde kaybettik. Hmm, ee, evet. yani çok bunu acı da, evet, yani Benim için çok duygusal bir şey. Ee, yani bir dayanışmayla buraya dönüştürmeliyiz. Akut çalışıyor. Kurtarma çalışmaları artık aramaya dönüşmüş durumda ama henüz netice almadığımız üç tane beden var. Evet. E, programın sonuna geldik Ama Maalesef. hocam sizinden e, Yaptığımız sohbetten yine ben yola çıkarak Bir şey söylemek istiyorum e, Bu tür felaketler e, Öngörülemez doğal Değil e, ya da işte Tahmin edemedik e, açıklamaları, Açıklamalarıyla Geçiştirilebilecek şeyler değil İklim değişikliği deyip de Geçiştirilebilecek şeyler de değil İklim değişikliğinin çok çok. Nedenleri var bu nedenleri ee, hayata geçirenler bu işten sorumludur. Çarpık yapılaşmaya müsaade edenler sorumludur. Ee, doğa çevre şeyini kurmayan, ilişkisini kurmayanlar sorumludur. Ee, sizin inisiyatifiniz de dediniz e, o gün konuşmada. Evet, biz insanlar acil dayanışma e, için e, elimizden gelen her şeyi yapabiliriz. Ama asıl misyonumuz bu sorumluları teşhir etmek. Ee, ve bu doğrultuda adım atmaları için çaba sahip etmek. Çok doğru. Yani biz inisiyatifimizi oluştururken e, yani belki 24 saat e, bir süre içerisinde e, yan yana geldiğimizde e, kamuoyundan çok e, ciddi biçimde e, yardım tekliflerini aldık. Bunu organize edebilmek. E, sivil olana insanın e, yaklaşımı ve katılımı çok daha kolay. E, yani, yani ilk günlerde e, merkezi olarak kurulanda neredeyse cevap bile üretilemezken çok hızlı hareket etmek hmm. ve insani olan bütün ihtiyaçları yani bir an imkanımız ölçüsünde veya teklif edilen imkanları asıl sahiplerine götürmek üzere hareket ettik. Bugün yedinci gün yani çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yoksa hmm. sivil inisiyatif devletin yapması gereken sorumluların yapması gereken yeri boşluğu doldurmak gibi bir şeyimiz yok. Evet, Onlara şey sorumlularını zaten. Atmak, bunu Hı -hı. yurttaş kimliğimiz üzerinden hakkımızın olduğu üzerinden hareketlendirmek ve birçok şeyle bunu örnekleyebiliriz. Ee, örneklere yani, geçmeyelim evet. artık çünkü maalesef programımızın sonuna geldik Yılmaz Bey. Evet. Ee, zaten e, çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz size katıldığınız evet, için. Teşekkür ediyorum. Hepimize Umarım geçmiş e, olsun e, bir daha yaşanmaması dileğiyle. Bizim aracılığınızda e, doğru bilgilendirmeyi gerçekleştirmiş evet. olalım. Peki. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Evet. Peki güzel şeyleri paylaşmak üzere sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet su hakkında Hoşçakalın. bu haftalık Hoşçakalın. bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.